1264 numaralı konu Misver'in Kur'an'ı yanlış okuyan bir kişiyi imamlıktan geri çekmesi ve Hazreti Ömer'in bunu uygun bulması. Evet, bir hac esnasında Mekke'nin dışında bir grup toplanmıştı. Namaz vakti gelince Ebu Saib el Mahzumi kabilesinden bir adam namaz kıldırmak için öne geçti. Fakat Kur'an'ı iyi okuyamadığı için Misver bin Mahreme onu arkadan çekti ve bir başkasını öne itti. Bu olayı duyan Hazreti Ömer, Medine'ye varıncaya kadar Misver'e bir şey söylemedi. Medine'ye gelince, Misver'i çağırtarak, adama neden böyle yaptın, dedi, Misver, ey müminlerin emiri, adam Kur'an okumasını iyi bilmiyordu, mevsimde haç mevsimi olduğu için, her taraftan gelen insanlar vardı, onların o adamı dinleyip onun gibi okumalarından korktum, dedi, Hazreti Ömer, sen bundan dolayı mı onu imamlıktan aldın, deyince, Misver, evet, dedi, Hazreti Ömer, isabet ettin, dedi.